Geniş programda tanıtıcı reklam uygulaması yapılmaktadır. Karımın bana nereye gidiyorsun diye sormasından nefret ediyorum. <gülüyor> nereye? Ben Nihat Sırdar dinlediğim için savcılığa şikayet edildim. Daha ne olsun diyor Murat Serdar Köder. <gülüyor> Hemen dönelim bir bakalım İstanbul'da benim son durumuna Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Anadolu-Avrupa yönünde her akşam, Avrupa-Anadolu yönünde ise kişilerden önce Karanfil civarında başlayan bir yoğunluk şu anda etkili. Hastama prostat muayenesi yapmak için rektal tuşa yapacakken hastam ağlama krizine girmişti. Ağlama krizine? Evet ağlama krizine girmiş. Erkekliğine bir şey yapacağımı sanmışsınız. Hayır <gülüyor> sen şey, gülme krizine girmemişim. <gülüyor> Yok artık ya. O, <gülüyor> o hakikaten tuhaf olurmuş ya. Yani. <gülüyor> Şimdi aslında öyle sivrisine sivri şişe çıkıyor size onu ben Nihat'ım aslında ben konuşuyorum. Yeni Doblo'nun sunduğu Nihat'la Sivrisinek Hafta içi her akşam 18'den 20'ye Türkiye'nin en alem radyosu Alem Efendi Bu keyifli sohbeti kaçırmayın Kabin amirinin yolcuyu ısınması da normal bir şey değil Yeni Doblo Nihat'la Sivrisinek'i sunar Anem Radyosu'ndan, Anem FM'den hepinize mutlu akşamlar. Sevgili dinleyiciler Fiat Doblo'nun sunduğu Nihat'la Sivrisinek programıyla sizlerle birlikteyiz. Cuma gününün, 1 Nisan Cuma gününün akşamındayız. 6.30'a yaklaşıyor saat. Türkiye radyolarının konuşan tek hayvanı Sivrisinek'le birlikte bu akşamda 8'e kadar sürecek yayınımıza başlıyoruz. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden canlı yayındayız. Girne'den yayınımızı sizlere ulaştırıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün hava sıcaklığı bir ara 26 6 dereceyi gördü. Bildiğiniz yaz mevsimi şu anda böyle baharı falan açmış vaziyetteyiz. Bildiğiniz yaz, yaz mevsimi e, yaşanıyor ve bu yaz mevsiminin tabi etkisiyle insan e, gece de yaz olduğunu zannedince aynen benim gibi e, üşütebiliyor. E, dolayısıyla ben dün geceyi gerçekten çok böyle sıkıntılı e, geçirdim. O nedenle e, sabah yayınında yoktum. Sesimin, ya, yaz ayazı işte. E, yani şöyle e, hani çok böyle detay vermek istemiyorum ama gerçekten böyle Gece rahatsızlığından dolayı affederseniz istifa etmekten böyle sesim e, sabah, sabah gerçekten borazan gibiydi i̇stifa yani. İstifa mı ekleyeceğim? İstifa ettim evet bu mekanizmanın artık e, Türkiye'de... Sonra sabah geri mi döndün? Sonra, şey, öğleden sonra, var, öğleden geçti sonra daha baz geçtim de ben. yeniden geri döndüm evet. Öğleden sonra dedim ki e, bu dedim istifanın dedim bir manası yok. O Geçmiş nedenle olsun. dedim yeniden dedim görevime e, başlayayım dedim. Yeniden görevimi başlayayım dedim. Yeniden başladın mı görevini? Yeniden başladım. Ee, Aynı soru. Murat Seyman aydınlmış galiba yani oraya duydum. Murat şey... başladın mı yeniden görevine? Murat Seyman eğer bu akşamki yayını kazasız, belasız ve teknik aksaklık olmadan e, başarmamızı sağlarsa o zaman e, şey olacak. Ne yapıyorsun abi şimdi ona tam benim ihtiyacım vardı. Kime ihtiyacım var? Murat'a mı? Abi tebrik ediyorum. O yüzden, o yüzden mi çıkmıyor bu şovun sesi? Bir cihazın burada sesi çıkmıyordu da. O nedenle onu şimdi he, düzelttik. Tamam. Evet, tamam. Şimdi neyse ben e, o nedenle sabahtan dolayı hakikaten özür diliyorum ama e... <gülüyor> Yapma Murat ya. Hocam Yaptın sesi almış, çıkmıyordu patladı dedim. Ya. Patladı. Allah seni kahretmesin ya. Tamam işte onu kabul ediyorum. tamam. <gülüyor> tamam. Ya valla bu teknik. Neyse şimdi e, bugün 1 Nisan sevgili dinleyiciler malum ve 1 Nisan üzerine e, bu akşam haliyle konuşacağız. E, neden 1 Nisan ile ilgili konuşacağız? 1 Nisan bütün dünyada insanların birbirlerine şaka yaptıkları bir gündür değil mi? Böyle ufak tefek şakalar yaparlar. E, bugün muhtemelen bir da aynı zamanda e, şakalar yapmışsınızdır. Çalışma arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, dostlarınıza, e, ne bileyim ben eşinize, dostunuza falan yapmışsınızdır. Bu akşamki konumuz 1 Nisan ve 1 Nisan'da yaptıkları. Şakalar. Şimdi biz e, bir kere hemen programımızın başında söyleyelim. Bugün yaptığınız yani 1 Nisan'da yaptığınız şakaları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Bize yazıp göndermenizi istiyoruz. 25 25-36 kısa mesaj hattımızın numarası ve hatta Twitter üzerinden de ücretsiz mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Twitter'dan da et Nihat ya da et Alem Sivrisinek yazarak bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ama bakın yani bu şakaları yalan yazmayın. Yalan yazanı tespit ediyoruz. <gülüyor> e, evine kadar geliyoruz yani. Evet evine gelip delete ediyorlar yani. Yani onu ben söyleyeyim. Tuşa basıyoruz yani. Tabii tabii siliniyor. Ee, kaldı ki savcılığın bu konuda aldığı bir karar da var. Dikkatli olmakta fayda var yani e, yalan yanlış şakalar yazmayın onlar zaten hani anonim olduğu için genel olarak anlaşılıyor. Şimdi biz dinleyicilerimizin bize göndereceği bu şakaları beklerken yani bugün yaptıkları şakaları beklerken bugün bizim mesleğimizin içinde de e, yani bu yayıncılık basın yayın mesleği. Her meslekte olabilir böyle şeyler yani <gülüyor> bizim mesleğin içinde de olabilir ya olabilir yani şey yapmamak lazım. Şimdi bu basın yayın içinde de tabii birbirlerine şaka yapanlar var e, kapalı devre yapılan şakaların yanında bir de kamuya açık canlı yayında yapılan şakalar var. Ki bunlardan bir tanesini biz şimdi sizinle paylaşacağız. Bugün sabah saatleri ve CNN Türk ekranı. CNN Türk'te her sabah saat onda canlı olarak yayınlanan bir program var. Haber toplantısı isminde. Bu toplantı e, bilmeyenler için ben çok kısaca anlatıyorum. CNN Türk'ün İstanbul'daki merkez ofisinde gün içinde e, işlenecek olan haberlerle ilgili hani bir toplantı yapılır. Bunu gazeteler de yaparlar. Yazı işleri toplantısıdır. Televizyonlar da yani haber i̇şte kanalları da yaparlar. Spor, haber, haber. <gülüyor> yani haber merkezleri de sabahları bir araya gelip gün içinde işleyecekleri e, şeylerle ilgili gün içinde işleyecekleri haberlerle ilgili her birim e, gündem bilirler hmm. anlatır. İşte bunu CNN çok da bence zekice bir fikirle e, Ekran taşıyor. ekrana taşıyor ve her sabah gün içinde konuşulacak olanları e, <gülüyor> gün içinde e, konuşulacak olanları e, anlatıyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. İşte e, tamam bir iki dakika sonra yayınlayacağız. iki dakika uzatacağız. Dolayısıyla böyle de e, çok keyifli çok da güzel bir program. Yavuz Oğan CNN Türk'ün e, evet, başında evet. kendisi. CNN evet, Türk'ün haber, yani. haber koordinatörü. Bizim de çok sevdiğimiz abimizdir aynı zamanda kendisi. Ondan sonra onun yönetiminde bütün işte büro büroşetleri şunlar bunlar falan filan konuşuluyor. Ankara'ya bağlanılıyor. CNN Türk Ankara ofisine bağlanılıyor. Oradan Ankara gündemi alınıyor falan filan. İşte her akşam böyle devam eden bir rutin var. Bugün yani bir Nisan tarihinde de ki o günün yani bugünün 1 Nisan olduğunun olduğundan ben Yavuz Oha'nın haberi olduğunu da zannetmiyorum. Yani o tamamen çünkü haberlere İnan odaklanmış. Bir bilmez miyim? Hayır hayır biliyordur da ama o, ha, ha, o esnada şaka, şaka, şaka yani. haber toplantısı sırasında abi haber toplantısı yapıyorsun. Yani şaka mı olur bunu yani. Haber toplantısı sırasında herkes böyle bir, ciddi ciddi bir şey söylüyor. İşte Suriye'de işte Beşar Esad'a karşı ayaklanmalar işte oradan ile ilgili büyüme oranları bilmem neler şunlar bunlar falan filan derken Ankara'ya bağlanılıyor. Ankara Siyenen Türk ofisinin başında da Siyenen Türk'ün Ankara temsilcisi Hande Fırat var. Hande Fırat e, Ankara gündemini veriyor. Falan anlatıyor anlatıyor. Sonra tekrar İstanbul'a dönülüyor. Tekrar konuşulurken Ankara'dan bir e, haber geliyor rejiye. Son dakika girilecek falan diye. Hemen kulaklıktan Yavuz Ohan'a söyleniyor. Ya önemli dönüyor ki yani Ankara'dan, Ankara'dan. Ankara'dan son dakika geldiğine göre hemen dönüyor Yavuz Ohan diyor ki ve diyor Ankara'da diyor bir diyor son dakika e, gelişmesi var diyor. Hemen onun için diyor Hande Fırat'a dönüyoruz diyor. Ve bakın ondan sonra ne oluyor? Şimdi biz onu... E, <gülüyor> <gülüyor> Biz onu bir saniye canlı yayında şimdi sizlere dinleteceğiz. Yani ses kaydını tabii dinleteceğiz ama... E, e, yani şey mi dinleyeceğiz? Ankara'dan bildirilen önemli gelişmeler. Yani Ank Anne İstanbul'a ne bilgisini geçiyor? Aynen öyle. Bir anda bütün haber toplantısı masası böyle bir dikiliyor. Ankara'dan son dakika haberi gelecek çünkü. Acaba ne oluyor, ne oluyor falan filan derken ki bu arada bugünlerde e, biliyorsunuz büyük şirketlerde buna CNN Türk'te de dahil olmak üzere zam zamanı yani... Hani mesela zamlar yapılmış, yapılmamış, insanlar beğenmiş, beğenmemiş, maaş durumları var, bilmem ne, işten ayrılmak isteyenler var, transferler havada uçuşuyor, yeni haber kanalları açılıyor, bilmem ne falan filan. Yani böyle bir durum da var, böyle Ay, bir ortam da var. Transferler havada uçuşuyor. Hocam bu ara öyle yani, aynen, böyle aynen. bir durum da var ve şöyle bir e, şöyle bir sohbet oluyor. Bak şimdi, ha, efendim. 10 saniye beklerse okey bekliyoruz. 10 saniye, 10 saniye. Ha, anladım evet şu an yani şu anda bu yayını dinleyen yani bizim gibi e, bizi şu anda dinleyen dinleyicilerimizin yanında e, sektörden çok fazla dinleyen de var aynı zamanda Sektör bu yayının yani basın yayın sektöründen ha, dinleyen basın yayın sektöründen. evet dinleyen ve basın yayın sektöründen çok sevdiğimiz bir büyüğümüz var tamam. e, o da şu anda bizi dinliyormuş. El büyük çok büyük ellerinden öperim. Evet ellerinden öperiz kendisini ben kendisini kendisini tanırım da o da beni tanır. Neyse e, biz ellerinden öperiz kendisini şimdi. E, <gülüyor> <gülüyor> şimdi <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, şimdi haber toplantısı bu sabah 1 Nisan tarih haber toplantısında bir anda Ankara'dan son dakika geliyor. Yavuz Oğan dönüyor diyor ki şimdi diyor Seynen Türk Ankara temsilci. Evet Hande'ye dönüyoruz. Bakalım diyor Hande diyor bize diyor ne anlatıyor diyor. Şimdi hemen ben şuradan bir fon aksi... biraz alalım Evet fon müziğini alalım bir aksilik olmadan şuradan bir dinleyelim. Bakalım. Evet. Ee... Evet, bu da bir lisan şofamızın ya. Çıkışını dinleyelim. Zaten gün içinde konuşacağız bu meseleyi. Hande'de bir haber varmış. Kısaca onu alalım hızlıca. Evet, aslında son dakika gelişmesi Yavuz. Çok da önemli bir gelişme. Ee, sabahtan beri konuşuyoruz. Ankara'nın gündeminin çok yoğun olduğunu, pek çok haber beklendiğini söylemişsin ama sanırım bugün bu haberleri yapamayacağız. Çünkü az evvel CNN Türk muhabirleri bürodan <gülüyor> ayrıldılar. Ee, bugün 1 Lisan olduğu için ayrıldılar. Dolayısıyla hani bir şakayla kafasalıyım <gülüyor> <gülüyor> varım. Peki anne. Şakayla başladık. Şakayla kapattık. Gerçekten yani kalp e, atışlarımızın hızlandığını biliyorsunuz. Biraz da beni tanıdığın için bunu mutlaka bir rövanşını olacağını da biliyorsunuz. E, o rövanşı almak üzere belki sana beklemedim <gülüyor> ama ben beklemem. Evet haftayı böyle kapattık. <gülüyor> Onur da masadan fırlamayacak <gülüyor> şey sen <sana> bunu söylerken. <gülüyor> ama ama evet. bu arada şey var, değil mi? Ağut yılda geçmiş de, değil de, mi acaba? Acaba? De, e, tabi tabi. Haber toplantısı, birazdan spor toplantısı başlayacak. Biz evet abi, abi. şu dur şimdi. Yalnız bu arada Ay, tabi. Yazıyor değil mi? Değil. Altta Ankara'dan son dakika falan yazıyor. Yalnız e, yalnız bu haberleri bugün yapamayacağız dediğinde Hande Fırat, Yavuz Oğan'ın bir yüz ifadesi var. Ben hayatımda öyle bir ifade görmedim Yavuz Oğanda. Yani çok da iyi tanırım ben kendisini. Yani şöyle bir yüz ifadesi var. Böyle sola doğru e, şey oturuyor orada. Kim oturuyor e, solunda? Ha, Ferhat Borat'a Ferhat Borat'a Borat Borat bir bakışı var. Abi herhalde biz bittik falan diye yani öyle bir bakışı var ki şey diye düşünüyor. Herhalde el ceziri herkese aldı falan <gülüyor> ya ama Hayır, orada şey var ama Ankara viruyu almışlar onun. Bizim niye almadılar? Hangisi var galiba? <gülüyor> yani bizim niye haberimiz olmadı? Şimdi çok basit bir şaka gibi görülebilir sevgili dinleyiciler ama bu canlı yayında yapılmış bir şaka olduğu bu için yani. ve bir haber kanalında yapılmış bir şaka olduğu için bir kere e, hani böylesine bir medeni cesaretten ötürü tebrik etmek lazım arkadaşları ayrıca kendi aralarında yani işte bakın birisi Ankara Büro birisi İstanbul Büro e, böyle mesleki manada e, hani uyumlu çalışabiliyor olmanın ötesinde birbirlerine böyle şaka yapabilecek kadar uyumlu çalışabiliyor olmaları da bence ayrıca güzel bir şey Abi ama şunu söyleyeyim ben açıkçası tavsiye etmiyorum böyle şey. <gülüyor> Evet, yani. e, Sivrisinek NTV'de programa başlıyor yakında. <gülüyor> Zaten Finlandiya televizyonda yapmıyorlar böyle şeyler. Ha evet ya. Yani o tarafta da yapmazlar genelde. Ama Yavuz Oğan Twitter'da şimdi çok da şey yapmamış anladığım kadarıyla arkadaşları tehdit ediyor. Ha yok ee, tehdit tehdit, tehdit de, de, demeyelim tehdit şey demeyelim. De, <gülüyor> şey tehdit de, Tehdit Yavuz Oğan'a biz bildirdik bunu canlı yayında e, bu görüntüleri daha doğrusu bu sesleri dinleteceğimize yönelik. E, Yavuz Oğan dedi ki mahkeme kararı var dedi bu. <gülüyor> bununla alakalı mahkemelerin aldığı kararlar var lütfen yayınlamayın dedi. Ama biz e, yaşasın sivil itaatsizlik diyerek. <gülüyor> <gülüyor> o nedenle o nedenle yayınladık. E, benim gerçekten çok sevdiğim bir abimdir kendisi. hak e, hakikaten ona ve bütün çalışma arkadaşlarına ve şu anda hepsi bizi dinliyorlar. CNN Türk çalışanlarının hepsine de buradan aynı zamanda sevgilerimizi selamlarımı iletiyorum. E Birazın haber yok mu ya? Biz, niye biz dinliyor bu saatte ya? <gülüyor> Yok 7'de canım ya daha doğrusu şu anda zaten orada haber <gülüyor> devam ediyor da ee, öte taraftan biz de dinliyorlar yani. Ben bu arada bir yeri gelmişken de e, söylemek isterim. O kadar da e, gönlü zengin o kadar da naif bir insandır ki e, Yavuz Oğan ki bunu ne kadar alçak gönüllü bir şekilde karşıladığını gördünüz böyle bir şakayı. Bir ha, e, kanalın haber koordinatörü olarak bir dönem e, iki haberci arkadaşıyla daha birlikte Ankara'da e, muhabbet kuşu üretme işine girmişti kendisi. <gülüyor> Kendisinin böyle de bir hayvansever, Ama böyle hayvansever, de bir... yani duygusal yanı, yanlış Çok, yani şey çok, lazım. çok. Bir, bir, bir, üzerine gitmemiş. Çok, gerçi, bir hesap edemedikleri Ankara yazıydı. Onun haricinde... Ya, <gülüyor> haberci arkadaşları kimdi ee, Haberci arkadaşları da... <gülüyor> Haluk Demir <Parlakdemir gülüyor> ve Enver Erdem, onları da çok severiz. <gülüyor> Ki Enver Erdem'in cün doğum günüydü. <gülüyor> evet, evet, doğru yani, hakikaten. Çok da böyle naif bir insandır evet, kendisi. Bak, Buradan doğru, hepsine iyi. sevgilerimizi, selamlarımızı ee, iletiyoruz. Ve dönüyoruz sevgili dinleyiciler yeniden biz 1 Nisan'a bu mesleki 1 Nisan şakasını sizlere aktardıktan sonra bugün dediğim gibi sizin belki iş yerinizde buna benzer böyle bir 1 Nisan şakası yapılmıştır bir şey olmuştur ama illaki bir şeyler yapılmıştır denenmiştir herhalde diye tahmin ediyoruz bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz 36 kısa mesaj hattımızın numarası hem 36'ya hem de Twitter üzerinden aynı zamanda mesajlarınızı beklediğimizi iletelim <gülüyor> sevgili Yine dinleyiciler Ve e, hemen dönelim bu arada biz e, trafiğin durumuna bakalım Malum cuma akşamı İstanbul'da Trafik ne durumda acaba Öncelikle şöyle, şöyle söyleyelim e, Eczaneye gittim ben e, Girne'ye ilaç almak için e, Ve Girne'nin akşam trafiği Gerçekten de e, fena Yani hakikaten bir yoğunluk Bir yoğunluk Girne'de size anlatamam ya, Yani iki saatte gitmişsin öyle diyorlar ya, o, o kadar iki saat <gülüyor> biraz, Evet biraz o fazla oldu <gülüyor> dakikada iki saatte toplam adanın en ucuna gidiliyor Yani <gülüyor> ama kalabalık yani girme içi fakat İstanbul kötü İstanbul'da şu anda özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Anadolu yönünde trafiğin Gazi Osman Paşa'dan itibaren başladığını görüyoruz gerçekten çok yoğun bir trafik var ee, köprünün ikinci köprünün Avrupa Anadolu istikametinde henüz tercihinizi yapmadıysanız 1. köprüyü öneririz 1. Ee, köprüde trafik çünkü Çağlayan'dan sonra Çağlayan'a gelmeden önce duruyor E5'te 2. köprüye göre nispeten daha, e, hani daha az trafikte belki bekleyeceksiniz 1. köprüyü kullanırsanız eğer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Avrupa yönünde Ümraniye sapağından sonra başlayan bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Köprüyü geçtikten sonra Tem'de trafik akıcı ancak e, otogar sapağından sonra bir yoğunluk var. Avrupa yakasında E5 üzerinde Cevizli Bağ'dan sonra başlayan Şirinevler'e kadar devam eden her akşamki yoğunluk. E, İstanbul'un genelinde de diğer noktalarda bildiğimiz akşam trafiği yoğunlukları yaşanıyor. Bu akşam özellikle uyardığımız nokta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Anadolu istikameti olacak dinleyicilerimizi. Dediğimiz gibi şu anda Tem'de Gazi Osman Paşa'ya kadar neredeyse uzanmış bir trafik yoğunluğu olduğunu e, görüyoruz e, sevgili dinleyiciler ve e, hemen şöyle bir e, bakıyoruz e, gelen e, mesajlara e, bugün yapılan yani bir Nisan e, şakalarında bugün e, tarih bir Nisan bir Nisanla ilgili yapılan şakalar neler acaba bugün e, Okullarda tabi yapılan çok fazla Şak şaka vardır var. vardır ya. Öğrencilik yıllarındaki şakalar farklıdır ya. Okulda matematik dersinden önce tahtaya, e, cumaya gittik, geleceğiz yazdık. <gülüyor> <Matematik> <gülüyor> Yan sınıfa gittik. Hocamız da e, not yazmış, gitmiş. Allah kabul etsin yazmış. <gülüyor> Döndüklerinde öğretmen de yokmuş orada ya, yani. Çok iyi ya. Döndüklerinde öğretmen de yokmuş. Baya bir... E, Bayağı bir kötüymüş. Ama okul için hakikaten yani okul içinde bakıldığında çok güzel bir şey yani. Şaka. Ha, evet evet yani en azından okul içinde yapmış güzel bir şaka. Ya öğretmen onlara eğer hepsine kırık not verirse. <gülüyor> ben öyle bir şey bekliyorum zaten onu söyleyeyim yani. Bütün kız arkadaşlarımı arayıp bugün e, sana aşığım dedim. Böylelikle hangi kızın bana gönlü olduğunu öğrendim. Ters tepki vereni de canım bir Nisan ne alakası var dedim diyorum. Ha, İstanbul'dan ya. Serdar göndermiş. Ha, Hiç fena süper. fikir değil hocam bu. Gayet güzelmiş yani. Çok güzel bak Şimdi gönderelim. tabi. zor. yanlışlıkla sana gelmiş. Şaka ya. Falan. Ben, ben çok uzun şarkı. zamandan beri sana açılamıyordum. Gerçekten içimdeki hisleri artık içimde tutamıyorum falan diye. Sen ne diyorsun? Deli misin biz arkadaşız. 1 Nisan canım. Abi canım. 1 Nisan yani. Hemen çevireceksin. Ee, Kahvemin içine şeker yerine tuz atıp bugün içirmek istediler ama aynı kahveyi ben onlara içirdim diye gelen bir mesaj var. Yapılmış böyle bir ee, şaka var aynı zamanda. İki ay önce başladığım iş yerimde bugünün doğum günüm olduğunu söyledim. Benim için hazırladıkları sürpriz kutlama süperdi diyor İstanbul'dan Esra göndermiş. Ha oysa işte ki doğum günü değil. Hayır hayır doğum Yalnız günü bir değil. Bir şey diyeceğim esma senin doğum gününde o zaman kutlama yapmayacaklar. Ha bir de öyle bir şey var. Ha, bunu düşündün mü? Hayır daha doğrusu doğum gününde sana ne yapacaklarını düşün ha, bundan sonra. O da o da var yani. E, bugün sabah iş arkadaşıma sana bir Nisan şakası yapacağım dikkat et dedim. Bütün günü diken üstünde korkarak e, geçti. Ama şaka yapmadım yaşattığım bu korku. Bütün günü süren 1 Nisan şakası oldu diyor Ama bak İstanbul'dan bu da güzel onu. He. Bu da güzel bence. Bugün rapor almamızdan nefret eden yöneticime 15 gün rapor aldığımı söyledim. Yöneticim A4 kağıdını önüme koyup eee birden birden bile sana sınırsız tatil istediğin gibi rahat rahat gez yat dedi diyor Konya'dan Buğra. Ha o da, o da görmüş yani resti. Hadi boş kağıt vermiş. Buyur demiş. istifanı yaz. Ha işte. İstediğin gibi. Ee, Sorry, that punch doesn't exist. Diye bir e, mesaj mı geldi diyeceğimiz dediğimizde. Bu buzidir o buz. <gülüyor> <gülüyor> ee, İzmir'den Ramazan. Ee, özel sektörde çalışıyorum. Bugün çalıştığım yerde telefon santrali bize bir Nisan şakası yaptı. Sabahın ilk saatlerinde santral kapandı, bütün telefonlar kapandı, gün içinde hiçbir iletişim sağlayamadık diyor. E, ne güzel işte. Vay ne güzel işte yani. Ya. Eşimden ayrıldıktan sonra bir kızla dört senedir birlikteliğimiz vardı. Ve düğün hazırlıkları yaparken aradım. Telefonla eski eşime geri döneceğimi söyledim. Vay. İyi ki telefonda söylemişim, yanında olsam bir nisan şakası olduğunu söyleyene kadar kesin beni öldürürdü. Telefonda bana neler söylediğini söylememe gerek yok herhalde şu anda diyor. Ama yine de bundan sonra dikkatli olman lazım demek Hocam bu bir nisan şakasından öteye geçir bir eşek şakası kıvamını olmuş yani. Bir nisan şakası dediniz biraz böyle zekice olacak, biraz böyle mesleki olacak, biraz değil mi hani böyle e, daha yaratıcı olacak. Antalya'dan Ebru bugün kongrede bir doktorumuz kendi anlatacağı konusunu... Tıp dilinde kendisi bile söyleyemedi. Herkes dumur olurken bir slayt sonra şaka dedi hepimiz çok güldük diyor. <gülüyor> Güzel. Hiç fena fikir değilmiş bak mesela bugünlerde burada da var değil mi şu anda Kıbrıs'ta e, Türk Psikiyatri Kongresi. Efendim? Ne kongresi? Gazi Gazi Kongresi. Gazi yani psikiyatri kongresinin adı Gazi Kongresi. Mi? Gazi Kongresiye mi geçiyor? Gazi Üniversitesi'nin düzenlediği yüzden, bir kongre var. gazi kongresi. He, anladım, o yüzden yani. Biz de, ben ne diyorum psikiyatri. <gülüyor> hani onun öyle, o dilde öyle bir atılım var falan diye psikiyatrist diyemiyorlar mesela. Ne diyemiyorlar? Psikiyatrist. Diyemiyorlar. He. Kim diyemiyorlar? Şaka diyemiyor? yapmışlar işte kongrede ya. Ha, o çok açıdan çok yani. Zorlar. Az önce sevgilime ameliyat oldum, hastanedeyim dedim. Şakayı yapmak 30 saniye, şaka olduğunu anlatmak 30 dakika sürdü. Ya... Ama ne kadar çok sevildiğimi anlamak paha biçilemez diyor. Ha öyle bağlamış. Güzel. İki senedir evliyim. Eşim de uzun zamandır çocuk istiyor ama ben de hep kariyer yapacağım diye erteliyordum. Bugün eşime aşkım müjdemi isterim baba oluyorsun diye mesaj attım. Yani <gülüyor> doğa bakayım sonrası da olmuş. Eşim hemen beni aradı. Gerçekten mi diye havalara uçmuş. Hatta benzin aldığı sırada gelince oradaki adamlara sarılıp öpmüş. Ben, ha, bu memnun olmuş adam yani. Ben baktım ki iş baya kötüye gidiyor. Aşkım bugün ayın kaçı deyince beni öldürüyordu. Ama çok haklı ya. Sizinle paylaşmak istedim. Umarım bu mesajımı okursunuz. Biz biz okuruz okumasına da. Okuduk ama seni eşefle kınadık yani. Ha, akşam ne olacağını çok çok merak ediyorum akşam ben Akşam yani. değil bu birkaç hafta sürer yani. He tabi canım bu baya bir sürer. Baya bir... <gülüyor> Yani intikam, intikam. <gülüyor> Bayağı bir sürer yani. Bir günle geçmez o küslük. Ee, bir ara verelim, hemen İstanbul'a, merkez stüdyomuza dönelim. Reklamlardan sonra yeniden burada olacağız. Sevgili dinleyiciler, Kıbrıs'tan canlı yayındayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ve e, bu bugün tabii 1 Nisan olduğu için 1 Nisan'la ilgili konuşuyoruz. Şakayla ilgili konuşuyoruz, şakalarla ilgili konuşuyoruz. Evet. Bugün e, yaptığınız ya da size yapılan bir 1 Nisan şakası var mı diye soruyoruz. Bunu bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Bu arada çok beğendiğimiz 3 şakalarımız... E, Şaka'ya da daha doğrusu çok beğendiğimiz 3 mesaja da yine Kıbrıs'a gidiş dönüş uçak bileti vereceğiz. Yine uçak bileti. Aynen öyle evet. Onur, Onur Havayollarından, Onur Eğr'den 3 e, dinleyicimize gidiş dönüş uçak biletimiz de var. Evet. Aynı zamanda programımızın ilerleyen dakikalarında sizlere e, evet. hediye edeceğimiz, vereceğimiz. Ama önce bir ara verelim, reklamlar için İstanbul'a dönelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Hmm. Yeni Doblo'nun sunduğu Nihat'la Sivrisinek reklamlardan sonra devam edecek. Halk Kart Advantage'la 15 Nisan'a kılın. Yeni Doğru'nun sunduğu Nihat'la Sivrisinek devam ediyor. <gülüyor> Devam ediyor sevgili dinleyiciler Fiat Doblo'nun sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Cuma gününün akşamı 1 Nisan Cuma gününün akşamındayız ve 7'ye 4 dakika var saat devam ediyoruz yayınımıza. Doğal olarak bu akşam konumuz şaka. 1 Nisan şakaları ile ilgili konuşuyoruz ve dinleyicilerimizden e, bugün e, yaptıkları ya da bugün onlara yapılan 1 Nisan şakaları ile alakalı aslında bakarsınız genel olarak şakalarla alakalı mesajlar e, bekliyoruz. E, dediğimiz gibi e, bugün de program süresince 3 dinleyicimize e, aynı zamanda bize mesaj gönderenlerden 3 dinleyicimize armağan edeceğimiz 3 tane Kıbrıs gidiş dönüş uçak biletimiz var Onur Eğr'den. E, bunları da armağan edeceğimizi ayrıca söyleyelim ve ben e, yeri gelmişken bir kez daha söyleyeyim. Siz bakmayın işte e, onlar öyle söylüyor, bunlar böyle söylüyor, bir politik gerilimler, şunlar bunlar bilmem neler falan filan ama Kıbrıs gerçekten de gezmeniz ve görmeniz gereken bir e, ülke ve bir kültür aynı zamanda. Yani bir ada e, kültürü var burada. Tamamen değişik, farklı bir kültür var. Ee, ben e, şansla... Gelmeden anlamazsınız yani. Gelmeden anlamanız çok mümkün değil. Yani canım ne var işte denizi vardır, hava sıcaktır, bilmem falan ya, değil. yaşam tarzı farklı yani. Yani gerçekten gelip görmeniz gerektiğini düşündüğümüz e, bir e, yer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bir, hani bir seyahat planınız varsa önümüzdeki günlerde ki ben özellikle söylüyorum. Haziran ayına kadar mutlaka gelmek lazım. Hazirandan sonra bayağı bir sıcak oluyor çünkü. Çok sıcak, çünkü. Çok sıcak oluyor. Yani. yani şu ara derken işte Nisan, mesela Mayıs Aynı Top zamanda de girersin, işe, işe, Mayıs'ta. Mayıs'ta rahat rahat girersiniz. Mayıs'ın sonuna doğru falan gelirseniz, Yani bu tatil hani illa uzun bir tatil olmaz. Belki kısa bir tatil içinde gelebilirsiniz. Cuma gelirsiniz. Pazar dönersiniz. Neticede bir saat bir buçuk saat uçak seyahati yapıyorsunuz. O kadar yani. Dolayısıyla biz bir kez daha öneriyoruz. Her zaman Kıbrıs'ta yaptığımız gibi. Ve dönüyoruz e, dinleyicilerimizin gönderdiği e, mesajlara bakıyoruz. Acaba ne şakası yapmışlar e, dinleyicilerimize bir Nisan'da ya da bir e, dinleyicimiz yapmış mı? E, arkadaşına böyle bir bir nisan şakası hemen şöyle bir bakıyoruz arkadaşım Avrupa Birliği'ne girdik diye şaka yaptı hmm. ama ben inanmadım çünkü daha zam yapılacak çok şey var diyor <Gülüyor> Yusuf Yusufcan şahi göndermiş tabi canım yani o zamma kadar ha bu arada bir de Avrupa Birliği'ne girersek öyle bir durumumuz da var bizim ha ee, yani şey fiyatlar böyle euro cinsinden yuvarlanıyor. Dolayısıyla yani euro cinsinden yuvarlanıyor. şimdi şöyle oluyor. Eğer Avrupa Birliği'ne girersek para birimimiz de değişiyor. Türk lirası kalkıyor. Hadi canım. Tabii canım yerine Vallahi tabii yerine euro geliyor. Euro kullanmaya başlıyoruz. Yani istisnası var bunun. Hani Avrupa Birliği üyesi e, olup İngiltere de kullanmıyor. Yani var istisnası ama ekseriyette euro kullanılıyor. Euro Dolayısıyla euroya geçince e, bir takım fiyatlarda böyle bir yuvarlama yapmak gerekiyor. Nasıl mesela yuvarlama? Yukarıya doğru yuvarlama. Asla aşağıya doğru değil, onu söyleyeyim yani. Yani bir lira yerine bir euro mu olacak mesela? Yo, hayır, öyle olmayacak canım. Şimdi bir şeyin değeri ne bileyim ben. On liraysa bunu... On lira. Hayır, on euro olmayacak. Olur mu öyle lan? O yuvarlama olur mu? Hani mesela şu diyelim bir lira... O yuvarlama değil mu? o. Bayağı bildiğin geçirme oluyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Yuvarlama değil o. Yani 10 lira kaç euroya denk geliyor? O kadar fiyat olacak. Ama mesela kaça denk geliyor? Diyelim ki ee, işte 4.80 mi evet. mesela? Onu 5 yapıyorlar. 5 euro yapıyorlar. Ha güzel. Ve ya ha güzel olur mu ya? Nasıl güzel? Ne demek güzel ya? <gülüyor> o zaman size bir kampanya yaparız. Santimize sahip çıkalım. Santimize sahip çıkalım evet. kampanyası. Semtimize değil ama sentimize. Semtimize, sent, yani kuruşumuza sahip çıkalım var ya. Aslında aradığımız hem Semptimize, semtimize mı? hem sentimize sahip çıkalım Aa, diye. Yani, yani yaşadığımız Yunanistan'da bu konuyla alakalı ciddi isyan çıkmıştı ya. Euro'ya ilk geçtiklerinde Yunanistan'da öyle bir şey olmuştu. Ama şöyle bir iyi haberim de var onu da söyleyeyim. Bugün 1 Nisan ya sevgili dinleyiciler. Bugünden itibaren aslında Euroya e, Euro'ya geçtik. Yani böyle bir durumumuz da var bizim. Nasıl Euro'ya geçtik? Ya Şöyle geçtik. Söylediyorsun şaka mı yok bizim ben anlamıyorum ya. Hocam şaka yapmıyorum ya ciddi söylüyorum. Vallahi bak inanın bana. Bugünden itibaren yani 1 Nisan tarihinden itibaren. Evet. Hani bu e, mazotun bir kırsal olanı vardı bir de Euro olanı vardı ya. Ha, anladım he. E tamam onun artık bugünden itibaren kırsal olanı yok. Yani e, hepimiz Euro dizel kullanıyoruz mecbur. Dolayısıyla Euro'ya geçmiş olduk. Öyle mi? Evet. Ha. Ciddi söylüyorum ya Peki, evet. Peki kırsal ne oldu? Kırsan ne oldu? Artık o kırlarda yani hani böyle üşümek için falan kırdı <gülüyor> Düşük kükürtlü motorine geçtik biz. Yüksek kükürtlü motorin daha ucuz oluyordu. Ya bunu anlar mıyız mesela? Bize benzini varken Anla... e, ko kokusundan anlaşır mı kükürt? Yok kokusundan değil. Ödemeyi yaparken anlıyorsun. Ya ödemeyi yaparken anlıyor mu? İçeriğini merak ettim şimdi. Ha, yani. İçeriği şöyle oluyor. Çevreye daha az zararlı bir yakıt kullanmaya başlıyor. Ya onu da anladım da acaba ellerinde mesela dünden önceki günden önceki haftalardan kalan bir takım yakıt mevcut iş ediyorum. Ve bunları bize acaba Euro ha. dizel diye verirlerse diyorsun. Bunu ben firmalar, büyük firmalar adına söylemiyorum mu? Heh. Yani ne bileyim. Tek tek Yani maalesef Türkiye'de olur. Yani öyle şeyler olur ama e, biz bugünden itibaren Euro dizel'e en azından Euro dizel'e yani Euro'ya tamamen geçmemiş olsak bile Euro dizel hadisesine geçmiş olduk artık. Bundan sonra mecburen hepimiz öyle alacağız. Dolayısıyla tabii şöyle de bir şey oldu. Bu doğal olarak mazota zam manasına gelir. Çünkü e, mesela kırsal motorunun fiyatı ne kadardı? E, şimdi hatırlamıyorum ben tam ne olduğunu ama 3 40 mı atıyorum işte. Ee, Euro dizeldi, düzeldi 3.60'dı. Artık 3.40 yok. Sen 3.40'dan alıyorsan mecburun 3.60 alacaksın. Ha, sana aslında otomatikman 3.10 gelmiş olacak. Gibi Kırsa bir şey. Aynen öyle. Ha. İşte yuvarlama dediğim bu. Ha güzel yuvarlama ya. Güzel yani yuvarlama güzel derken nasıl bir mantık yani? Ya ama öyle bir mantık işte. Bugünden itibaren eee böyle... şey onun vergisi de fazla yani. Neyin vergisi fazla? Yani kurşama göre. Ha, e. vergisi fazla. E tabi tabi vergisi de daha fazla. Fiyat yükseldiği için vergi oranı aynı olduğundan vergi e, yani oranı hesapladığında fiyatı evet. dolayısıyla devletin aldığı vergi daha da fazla oluyor. Evet. Ya, dolayısıyla devletin bir vergi geliri artışı olacak oradan ayrıca. Şaka değil mi bu? Derin <gülüyor> insan. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> Şimdi bu yaptığın değil mi? Şaka yani değil mi? Hayır şaka değil ya. gerçek. Vallahi değil mi? Yok değil valla gerçek yani böyle bir şey var yani Vay hakikaten de. de. Peki biz dönelim e, dinleyicilerimizin gönderdiği mesajlara bakalım. Bankacıyım dün dönem sonu olduğundan operasyondaki arkadaşlar geç saatlere kadar çalıştı. Sabah bir rapor hazırlayıp bakiyelerle oynayıp operasyondaki arkadaşıma dünkü tahsilatların yanlış olduğunu Excel'deki fişlerin yeniden kesilmesi gerektiğini yazıp gönderdim. Allah. Ve operasyondaki arkadaşım 10 saniye içinde 5 kat yukarıya ışınlandı. Kulaklarından duman çıkıyordu diyor Melek. Vay be çıkmaz mı ya? demiş ki bir Nisan. <gülüyor> İnsan öyle bir durumda biraz korkuyor da yani. Bak Mert diyor ki... Heh. Bugünkü şaka oturduğum apartmanın tamamına yapıldı diyor. Dün akşam tüm evleri dolaştım. Yarın su kesilecek, sularınızı su toklayın dedim. Ee? Herkes diyor su Sabah işe giderken Vanadan suları kestim diyor. <gülüyor> Yanına da bir Nisan diye yazı bıraktım diyor. Vananın yanına mı? Evet. <gülüyor> Akıllı, akıllılardan biri vanayı kontrol etmeye gider ve yazıyı görür. E? Ve böylece benim telefon bütün gün boyunca susmaz <gülüyor> Bütün apartmana mı yapmış bu şey? yani? Bütün apartmana yapmış. Hocam hakikaten adiceymiş ya. <gülüyor> Ama güzel. Biraz su israfı tabii. Ya da belki o hani suyu biriktirenlerin nasıl kullandığına bağlı. Herhalde, nasıl kullandığına bağlı doğru. İş arkadaşım olan kız patrona şaka yapalım. Kavga etmişiz gibi dedi. Patron geldi. Bizim suratlarımız asık. Arkadaş patrona görüşmek istediğini söyledi. Ve odasına girdi. Ben e, çalışamayacağım böyle dedi. E, ve patron da beni çağırdı. Ben tabi sus pusken kız beni bir şikayet etti. İnanamadım. Hepsi gerçekti diyor. Hepsi gerçekti. <gülüyor> tabi tabi. Yani benle ilgili yaptığı şikayetlerin hepsi. Gerçekti. <gülüyor> ben resmen şoka girdim. Ve patron da dedi ki yapamıyorsan çıkarsın o zaman dedi bana diyor. Tam böyle suspus kapıdan çıkarken omzumdan tuttu bir nisan dedi. Aaa sen kötü olmuşsun kadar ya. <gülüyor> Hocam bu Ezel dizisi gibi olmuş ya. Değil mi baya böyle... Sana oyun kurmuşlar Reşte. Tabii tabii Ramiz dayı Ezel falan bir araya gelmişler. Baya böyle bir organizasyon yapmışlar gibi yani. Bugün e, iş yerimde iki aylık deneme süren bitti. Patronum e, benden memnun olmadığını ve işe benimle devam etmek istemediğini söyledi diyor bir dinleyicimiz. Böyle bir şaka yapmışlar şaka. kendisine. evet Şimdi bu e, tabii bir Nisan'a denk gelemedi ama e, biz de mesela bir şaka yaptık. Ben şimdi düşünüyorum. Hani bizim hiç böyle arkadaşlarımıza yaptığımız bir şaka var mı falan diye düşünüyorum da. E... <gülüyor> yani bir tanesi yanımızda yani. Biz tabi çok sevdiğimiz arkadaşlarımıza böyle şakalar yapıyoruz değil mi? Yani sevmesek yapmayız zaten. Ya ben çok sevmiyorum açıkçası yani. Şimdi bizim e, sevgili dinleyiciler... E... <gülüyor> Şaka şaka bugün bir nişan ya, her şey. Şaka. Bizim şimdi e, Uzak doğudan e, böyle alışveriş yaptığımız bir internet sitesi var. Yani Uzakdoğu sitesi böyle Hong Kong e, işte sitelerinden bir tanesi. Kimi elektronik e, parçaları, elektronik aygıtları biz oradan satın alıyoruz. Son derece uygun fiyatlı, çok ucuz oluyor. İşte yedek parçaydı, şuydu, buydu, işte kılıftımıza... Yedek türüyeyim. parça derken? Yani yedek parça derken mesela cep telefonunun... Elektron elektronun... falan o Hayır öyle yedek parça değil. Yani... Bilgisayar yedek parçası cep telefonu yedek parçası Hı. falan gibi şeyler böyle hani lazım olduğunda kendimiz yapabiliyorsak eğer daha doğrusu kendimiz yapabiliyorsak derken burada Murat Seymen yapabiliyorsa eğer Murat Seymen'e soruyoruz o da diyor ki tamam müdür diyor oradan sen al diyor ben yaparım diyor biz oradan getiriyoruz hakikaten 3 kuruşa dışarıda 10 liraya yaptırabileceğin şeyi yaptırabiliyorsun. Ben oradan 3 kuruşa iki tane kulaklıklı mikrofonu şeylerden aldım da ha. hakikaten 3 kuruşluk yani çalışmıyor onu yapabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Tabi bazı ürünler böyle şey olabiliyor patlak çıkabiliyor ama neyse bu sitenin e, yani bu site çok büyük bir alışveriş sitesi daha doğrusu böyle bir iki tane var evet. bunların aynı zamanda şeyleri de var e, böyle şaka ürünleri e, satıyorlar. Yani kimi şaka ürünleri e, ve kimi böyle e, nasıl diyeyim ben müstehcen ürünler. Yani ürünler yani böyle büyüklere ürünler falan da satabiliyorum evet. Neyse biz bu e, ben daha doğrusu geçenlerde böyle bir alışveriş yaparken işte cep telefonu kılıfı şuyu buyu bilmem neyi alırken bu e, ürünlerden bir tanesinden e, sipariş ettim. E, nasıl nasıl bir ürün sipariş ettiğimi de söyleyeyim öyle çok aklınıza hemen çok fena yanlış bir şey gelmesin ama e, üründe ne, ne e, silikon, silikon e, ne diyeyim ben ona göğüs. Silikon göğüs yani bildiğin hakikaten böyle bakmıyorum hakikaten göğüs gibi duruyor yani neyse bu geldi. Ee şeye bizim ofise ve e, bizim ofiste bu yayınlar için yani ya sen kim için sipariş ettin Kimin Şimdi... için mi? hayır yani anlatıyorum işte bir şaka için sipariş <gülüyor> ettim ben anlatıyorum sonra şakanın nasıl gerçekleştiğini biz bu yayınları yapmak için öneğin işte bu Kıbrıs'tan yaptığımız yayınlarda e, yurt dışından yaptığımız yayınlarda bizim böyle büyük bir şeyimiz var e, case dediğimiz böyle bir e, korunaklı evet. bir çantamız var bu çantanın içine elektronik aletlerimizi koyuyoruz işte bilgisayarlar mikserler kulaklıklar bilmem ne yani canlı yayında kullanacağımız cihazlar aletler bunun içinde oluyor e, ve bu da Murat Seymen'in sorumluluğunda oluyor. Murat Seymen işte alıyor case'i genelde o işte taşıyor ondan sonra ne yapıyor o getiriyor kuruyor bilmem ne falan filan. Ve ben e, dün biz Kıbrıs'a yola çıkmadan önce bu case'in en üstüne bu e, göğüsü koydum. Yani en üstüne derken case açılınca yani ba ba bavul gibi. Açılınca sana bakan bir meme ile karşılaşıyorsun yani o kadar söyleyeyim yani. Neyse bundan tabi Murat Seymen'in haberi yok. Murat Seymen dedi ki abi dedi Casey de dedi, bagaja koyun dedi. İşte hani unutmayın falan filan. Neyse biz Casey bagaja koyduk. Ondan sonra geldik işte Murat Seymen aldık. Radyodan yola çıktık havaalanına geldik. Ondan sonra havaalanında da genelde e, bunu açtırıyorlar. Yani o X-Ray'den geçerken bu ne diye bir açtırıyorlar. Biz diyoruz ki işte canlı yayın cihazları var içinde falan diyoruz. Bazen diyorlar ki tamam o zaman falan diyorlar. Bazen tanıyorlar bazen diyorlar ki lütfen açın bir bakalım falan diyorlar. E, Atatürk, Hava... <gülüyor> Atatürk Havalimanı Tışatlar Terminali'nde... İlkinden ilkinden geçerken oldu değil mi? İlkinden geçerken mi açtırdılar? Efendim? İlkinden geçerken açtırmadılar. Ee, peki sen nerede bunun farkına vardın? Bugün... Bur bu buraya geldiğimde burada e, otelden çektiğimken bir arkadaş kendisine yardımcı olmaya gelmiş. Şimdi onu onu anlatacağım ben. Neyse bu. E... Burada, burada görmedin o zaman bunu öyle mi? Burada görmedin yani. Yani şeyde havaalanında görmedin yani. Neyse Kıbrıs'a geldik. Ondan sonra Kıbrıs'ta e, yayın yapacağımız yere geldik işte şeyde e, Kratos Otel'de. Ondan sonra bize yayın yapacağımız şu anda yayın yaptığımız odayı gösterdiler. E, i̇şte dediler ki sizin için internet hatlarını hazırladık. İşte fiş dönüştürücü getirdik. Şunlar bunlar bilmem neler falan filan derken. Ondan sonra e, Murat da o arada şeyi açıyor. Case açıyor. Tak tak tak tak böyle onun böyle sesle açılan şeyleri var kilitleri var. Ondan sonra başında da ben varım. Ee, bizim e, Onur Eyidan arkadaşımız Yasin var. Bir de otelin gece müdürü var. Şimdi üçümüz duruyoruz ve konuşuyoruz. Hani işte bir şöyle yayın yapacağız. Bize bunlar yeterli. Bilmem ne falan derken. Senin de bir beklentin ortadaydı. Ben işte biliyorum da e, bu unuttum ben onu yani. yani. ve o arada Murat kapağı açtı. Ve Murat'ın kapağı açmasıyla kapaması bir oldu ama. Şimdi Kaktın mı? Attın mı? Ne oldu Murat o ilk ilk açtığında ne oldu? Yani açtın ve gördün ne oldu orada ondan sonra? Yani nasıl bir şey yani ne hissettin ne düşündün daha doğrusu? Kim şakacı arkadaşının koyduğunu tahmin ettin oraya? Ve Murat böyle yaptı bak kapağı tekrar kapattı ondan sonra böyle. Tam dedi, dedi gidin ben kurarım cihazları. Ee, ben gerekli hazırlıkları yapayım. Bir şeye ihtiyacım olsa ararım ben e çünkü kendi çantasını taşıyormuş <gülüyor> Açtığında. E tabii çünkü key sürekli Murat'ın elinde yani. Evet. Ondan sonra sürekli onunla beraber dolaşıyor ama o şeyi yani o kısa anı görmen lazım. Yani kapağı açmasıyla eee memeyi görmesi ve anında kapatması. Ya. İşte havaalanında güvenlik kontrolünün açmaması kötü oldu. Ben <gülüyor> genelde açarlar çünkü. Nasıl e, olduysa e, bu e, sefer e, açmadılar e, ayrede. Peki Murat'çım bir şey söyleyeceğim sana. Diyelim ki e, açtılar, yani açmışlardı e, güvenlik kontrolünden geçerken dediler ki beyefendi dediler lütfen açın e, canlı yayın malzemeleri var dedi ya sen <gülüyor> canlı yayın malzemeleri var dedi ve dediler ki beyefendi lütfen açın açtın ve e, direkt bu çıktı. <gülüyor> ne ne derdin? Yani ne ne derdin Allah aşkına ne söylerdin? Be, beyefendi bu <gülüyor> şakacı. Şakacı çocuklar mı? Hiç tanımazdık ki ordu. <gülüyor> şakacı çocuklar ne demek abi böyle şey olur mu ya? <gülüyor> Gerçi bir şey söyleyeceğim. Bir şey demek zorunda da değilsin kardeşim. Bu senin belki özel kişisel zevkin olabilir yani. Hayır yani olabilir yani. Ya oyuncak ya. Oyuncak neticede bu yani. Hep oyuncak diyorlar böyle şeylere gerçi ama. Hayır öyle bir şey değil yani. Ciddi anlamda oyuncak gibi bir evet, şey. Evet yani. oyuncak gibi bir şey duruyor zaten yani. Neyse biz en son böyle bir şaka yaptık. Murat Seymen'e. Aslında keşke havalarını da açılsaydı. <gülüyor> Tam bir insan şakası olacaktı ama. Üff. <gülüyor> Ee, öğretmenimize şaka yapalım dedik. Sınıfları değiştirdik. Ee, hocamız bizim girdiğimiz sınıfa girdi ama diyor. Ha, hoca da yememiş yani. Adam, o da çok klasiktir be. Yani hep öyle yapılır. Biz de mesela lisedeyken, ortaokuldayken falan çok yapmıştık onu da. Hocalar da o gün 1 Nisan bir bakın bakalım diye kendileri kontrol edip hangi sınıfta hangi öğrenci var ona göre gidiyorlar yani. Doğru. Öğreniyorlar. Genel müdürümüz İK şefi arkadaşa yeni aldığı 70 bin liralık arabayla ilgili firmadan çekilişte Paris seyahati kazandığı mesajını gönderip arkadaşın mutluluktan zıplamasını keyifle izledi. Ben bunu keyifle mi izlemiş? Evet. Genel müdür insan kaynakları şefine böyle şey yapmış, mesaj göndermiş. Tabii genel müdür ya. Yapacak bir şey yok yani. Bir şey diyemezsin? Zaten bak İK müdürü diyor. ondan ama genel müdürden başka kimse öyle bir şey yapamaz zaten. Ona. İnsan kaynakları müdürü neticede. Cesaret edemezsin ki yani. Ee, bakalım Eşim kayınvalidemin artık bizimle yaşayacağını söyleyen bir SMS attı. <gülüyor> Ve ben de yedim. E, moralim bir bozuldu ki tam arayıp çatacaktım şaka olduğunu söyledi. Az daha aile faciası oluyordu. Hakikaten ha. Yarasaydı? Hocam iyi ki sabretmişsin orada biliyor musun? Evet, evet. Yani o böyle şaka gibi görünür ama aslında o bir denemedir ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Aynı zamanda denenmişsin evet bak bu da doğru. Hatırlarsanız dün bölge müdürü olmuştum. Hatırlamaz mıyız ya? Evet bugün ne oldu? Hani bir havaya Hı. girip hatta yorumlar yapmıştın şeyde şirkette. İşte evet. Şöyle olsun şunu kapatalım bunu kaldıralım falan. Biz değil. sizin kariyerinizi yaklaşık 6 aydır takip ediyoruz zaten. Hatırlarsanız dün bölge müdürü olmuştum. İkinci firmamızın kapanmasını istemiştim. Sabah bir mail şirkete bir faydanızın dokunmayacağını dokunmayacağı anlaşılıp <gülüyor> <gülüyor> satış temsilcisi olarak devam ediyorsunuz akşama kadar anamı ağlattılar. Bir saat önce Nisan bir yaptılar. Gülemedim bile diyor. Ya. Sen evet. Ama hocam sen bölge müdürü olur olmaz. İkinci firmanın bize sağladığı bir fayda yok. Bence kapansın dersen. Sen bunu horkedersin yani. Sana da böyle sizin de bölge müdürü olmanızın bize bir faydası yok. Derler. Derler yani. Benden 4 yaş büyük ve gerçekten çok hoşlandığım hocama çıkma teklif ettim. Tam 1 Nisan diyecektim kabul etti Ben dondum kaldım cidden mi dedim Nisan 1 dedi Kızarıp uzaklaştım hemen oradan diyor Ya bak işte El elden üstündür yani Bursa'dan Kaan göndermiş çok fena kapak olmuş Hakikaten öyle olmuş yani Yalnız Kaan hakikaten kötü olmuş Ve biz Kaan'ın bu acısını hafifletmek adına e, ilk uçak biletimizi Kaan'a verelim diyorum ben öyle böyle mi? bir teklifte bulunuyorum Jüri üyelerine soralım kabul ediyor muyuz Kendisi nereden de ee, Bursa'dan. Ama bir şekilde. Ee, ne olacak canım? İstanbul'a gelir, İstanbul'dan Kıbrıs'a gider tamam, yani. Ne olacak? O zaman Bursa'dan Kahana, Onur EIR'den gidiş dönüş bir uçak bileti Kıbrıs'a armağan ediyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Peki, o zaman bir reklam arası veriyoruz Aynen. şimdi. Reklamların hemen ardından yeniden buradayız. 25 36 kısa mesaj hattımızın numarası ve e, bugün e, 1 Nisan, siz 1 Nisan şakası yaptınız mı birisine ya da birileri size yaptı mı ya da şahit olduğunuz bir 1 Nisan şakası var mı? Bunu bizimle paylaşmanızı istiyor. 25 36 ...mesajlarınızı bekliyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Hmm. Yeni Doblo'nun sunduğu Nihat'la Sivrisinek... ...reklamlardan sonra devam edecek. Hayata güvenle dokunun. Hmm. Yeni Doblo'nun sunduğu Nihat'la Sivrisinek... ...devam ediyor. Hmm.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 Ediyor. Sevgili dinleyiciler Fiat Doblo'nun sunduğu Nihat'la Sivrisinek Cuma gününün akşamında 1 Nisan Cuma gününün akşamındayız ve devam ediyoruz yayınımıza Kıbrıs'tan Girne'den canlı yayındayız. 1 Nisan dolayısıyla tabii şakayla ilgili konuşuyoruz, şakalarla ilgili konuşuyoruz. 1 Nisan'a özel yani bugüne özel bir şaka yapmışlığınız ya da şakalanmışlığınız var mı diye soruyoruz. E, tabii bu geçmiş bir Nisan'larla alakalı da olabiliyor aynı zamanda. Aşkın bir dinleyicimiz yokmuş. Evet evet. E, Ebru diyor ki hı. Bugün Ebru adlı arkadaşımın telefonunu aldım birine mesaj atacağım diye hı hı. Daha sonra rehbere numaramı ÖSYM e diye kaydettim Sonra da rehberden TC kimlik numarasını kendi telefonuma aktardım Aradan biraz zaman geçtikten sonra da olur, Sayın Ebru Bayram 27.3.2010 tarihinde girmiş olduğunuz yüksek öğretime geçiş sınavında kitapçınızı yanlış kullandığınızdan dolayı sınavınız iptal edilmiştir. Yuh. İlgi için www.osm.tr yazdım. Eee? Arkadaşım çok geç oldu ağladı. Şaka olduğunu öğrenince bana çok kızdı diyor Abi Ama... kızar tabi ya. Ama komikmiş yani güzelmiş ya. Ya böyle şaka mı olur? Bunun gibi yapan bir sürü insan var. Arayıp kendilerini işte ne bileyim ben e, GSM operatörü, banka e, falan diye böyle, emniyet müdürlüğü falan diye Kaydedenler var yani böyle yapıp Bir sürü şey yazıyorlar bak şimdi mesela bu Daha da bence hunharca bir şey ee, bir arkadaşımdan yardım alarak hem de teknolojiyi kullanarak bilgisayardan ambulans sesini açtıktan sonra diğer arkadaşıma arkadaşımı arattırdım. Birbirlerini tanımıyorlar. Ambulans sesi eşliğinde kendisini e, kendisini tanıyıp tanımadığımı sordurdum. Yani beni tanıyıp tanımadığımı sordurdum diyor. Tanıdığını söyledikten sonra karşı taraf e, demiş ki telefondaki arkadaşınız bıçaklandı, ağır yaralandı. Şu an hastaneye kaldırıyoruz. Ailesine haber verin e, nasıl, demiş. Nasıl ağır bir şaka ya? Arkadaşı da telaşla arayıp annesine haber vermiş. Bu arada annesinin de bu konudan haberi varmış. Bu haberden sonra diyor arkadaşım neredeyse kalp krizi geçiriyordu. 10 dakika sonra karşısına çıkınca bayıldı. Sonra biz telaşlandık sonra o da bize şaka yaptığını söyleyince ortalık yumuşadı. Bu durumda bir daha şaka yapmayacağıma söz verdim diyor. Aferin sana iyi hat etmişsin yani böyle şaka olur mu ya? Acı da olsa onun da söz vermişsin yani. Ee, Kıbrıs'a pasaport lazım mı? Hayır e, pasaport lazım değil ee, Kıbrıs'a yani daha doğrusu Yok, Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdınız varsa eğer Nüfus kağıdını varsa Aynen öyle nüfus kağıdıyla çıkabiliyorsunuz gelebiliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ee, Dün çekilişi yapılan süper loto numaralarının aynısını tekrar oynayarak eşime lotoyu tutturduğumu söyledim <Gülüyor> Sevinçten bayılıyordu şaka olduğunu söylediğimde ise beni bayıltıyordu herhalde <gülüyor> bayıltırıyorum bana yapılan şakayı karşılıksız bırakmadım eski eşime oğlum Tolga'yı sarıp sarmaladım araba çarptı dedim sen neredesin telefon niye kapalı dedim Hı? çocuğu görünce o halde kim çarptı plakayı aldın mı diye evin içerisinde zıplayıp zıplayıp durdu <gülüyor> ama ben ele verdim e, şaka olduğunu öğrendi 5 e, yıl geçti hala unutamamış ee, anlatıyor hala diyor. Sakarya'dan Nazlı göndermiş. Ne yapayım? Çocukla ilgili çocuğumuz araba mı şarttı dedin? Vallahi bilmiyorum, bu haketen. <gülüyor> Bak bu güncel bir şaka. Arkadaşımın bilgisayarından İmam'ın ordusu kitabını indirdim. Sonra da onun tanımadığı bir arkadaşımı aratıp IP adresinizden kimliğiniz ve adresinizi tespit ettik. Gelip ifade verin. Aksi halde tutuklama kararı çıkacak dedirttim. <gülüyor> Maşallah. Bizimkinin rengi atıp bana küfretmeye başladı. Sonra internetten avukat aramaya başladı. Artık seni netten takip ediyorlar avukatları da yakma derken <gülüyor> kendimi tutamayıp gülmeye başladığımda o bana ulan başımı belaya soktun bari gülme derken ağlamaklıydı. Bense yerlerde gülmekten ölüyordum bir nisan şakası olduğunu söylemeye çalışırken karnım ağrıdı diyor Vallahi Mehmet. Allah süpermiş ya. Bu yaratıcı. Ve tabii aynı zamanda e, ironik bir durumda. Yani bu, bu memlekette artık böyle şakalar yapıyoruz ve bu şakaya karşı taraf inanabiliyor. Çünkü zihninde böyle bir şeyin olabilme ihtimali var. tabii ihtimal var yani. Ya düşünebiliyor musun öyle ne kadar? Ya, şaka falan, ya. falan diyemiyorsun yani. Diyemiyorsun. Aynen öyle. Ee, Salı günü Kayseri'de fuara katılıyoruz. Bugün bir faks geldi. Fuar iptal diye. Ben fuar yetkilisini aradım. O da şaşırdı. Meğer patronum bana şaka yapmış diyor Tamer. <gülüyor> Olay büyümüş bir anda. Ne? İptal mi? O zaman tamam diğer firmaları da arıyorlarmış değil mi? iptal ben olmuş. Ne? Doğal gayet... iptal oluyor sonra. Ee, bakalım. Eşime hafta sonu açık öğretim e, sınavının iptal olduğunu söyledim. Hala da öyle biliyor. Eve gidince yemekte söylemeyi düşünüyorum. Çalışmadığı için halay çekiyordur eminim. Ya şurada, nasıl ya, yarın öbür gün mü aç onu? Evet evet yarın öbür gün. Ya çalışmıyor mu sonuç eşin çalışmamış zaten. Bir, bir de demiş ha, işte, bu de. hafta sonu iptal oldu sınav deyince a ne benle çalışmamıştım zaten falan diye. <gülüyor> Sevgilim sabah 7'de u puzun bir mesajla benden ayrıldığını, çok iyi bir insan olduğumu ama beni istemediğini yazmış. Sabah gözümden yaşlarla cevap attım. 4 saat sonra cevap geldi. Nisan 1 diye. Öğleden sonra da iş yeriyle kavga ettiğini, işten kovulduğunu söyledi. O da şakaymış. İkisini de yedim çok fena diyor Seçil. Sen ikinciyi yapsalar ikinciyi de yersin. <gülüyor> Kesin ya. <gülüyor> Yazık hakikaten Seçil'e ya. Yani, yani üst üste yemesi hakikaten kötü yani. Şimdi e, sevgili dinleyiciler bir e, telefon bağlantısı kuracağız. E, ve hem de böyle ünlü bir e, ünlü birisiyle bir telefon bağlantısı Şimdi kuracağız. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bu kurulacak bağlantıyı biliyorum da... Heh. Özellikle söylerim. Şimdi bugün 1 Nisan 1 Nisan şaka şaka şaka dedik ya. Evet. Şimdi bu kurulacak olan bağlantı şaka değil. Şaka değil değil. değil. Evet şaka değil sevgili dinleyiciler ve telefon aklımızın diğer ucunda e, Tom Hanks var. Hello Tom. Havayı. <gülüyor> şaka değil şaka değil dedik ya. Şimdi bir telefon bağlantısı kuracağız hakikaten de. Bir telefon bağlantısı kuracağız. Onu bir kere e, söyleyelim. Tabii e, Ondan bahsetmeden hemen önce e, bir şey diyelim çünkü çok marka geçecek içinde. Bu bir tanıtıcı reklamdır. Diyelim. Şimdi e, hepinizin e, genç Türksel'in gençler için yarattığı bu mu bu mu mutlaka haberi vardır değil mi? Biz daha önce Tabii bahsettik. bahsettik. Bu mu Burada ne oluyor? İşte genç Türkselliler kendi kampanyalarını kendi avantajlarını seçiyorlar. Yani oraya bir e, mesela fikir atılıyor ortaya. Deniliyor ki işte genç Türkselliler diyor mesela şurada %20 indirim alsınlar. Burada %20 indirim alsınlar diye evet. iki tane marka konuluyor. Genç türkseller bu mu bu mu diye seçiyorlar. Hangisine daha çok istek gelirse, hangisine daha çok oy gelirse onu seçiyor ve Genç türksel de bunu yapıyor. Yani çoğunluk neyi isterse yapıyor. Ee, mesela Genç türkseller geçenlerde meşhur bu McDonald's kampanyası vardı. Ee, nasıl istediklerini seçtiler orada. Evet. Mesela şimdi McDonald's'tan bir menü alan Genç Türkselli'ye ikincisi hediye üstüne de kahve indirimli. Hatta bize sormuştuk ya, ya biz indirimli sorduk. ne olsun falan diye. oy kullanın dedik hatta. Peki şimdi ne var biliyor musunuz genç dükcellerini bekleyen yeni bir sürpriz de bumubumu.com'da şu anda oylanıyor, oylamaya devam ediyor grippin grubunu biliyorsunuz herhalde değil mi? Grip'in grubunu biz de gerçekten çok Hakkasıyız. severek aynen öyle çok severek dinliyoruz. Ee, bizim de gerçekten bu e, genç kuşak grupları içinde en sevdiğimiz gruplardan bir tanesidir. Şimdi Grip'in gençler için nerede şarkı söylesin diye bir e, soru var. Yani genç şarkı söyleyeceklerin siz seçiyorsunuz. Aynen öyle. Ve soru şu iki seçenek var. Ekvatorda yerlerle mi kutuplarda eski molarla mı? <gülüyor> Tabii bunu gribine sormak daha <gülüyor> uygun olurmuş ama... Ama hayır bunu biz genç Türksellilere soruyoruz. Üstelik 3 şanslı genç Türkselli de... Grip'in nereye giderse onlarla oraya gidecek. Böyle de bir durum var. Abi çok güzeller. Yani neymiş? İyilelerle Ekvador'da mı, Eskimo larla Kutuplar'da, kutuplarda mı? Bence aynı şey olmalı. Aynen öyle. Ben fikrimi sonunda söyleyeceğim. Ee, dolayısıyla eğer genç Türkselliyseniz e, ki değilseniz de hemen olun bence. E, Bumu Bumu nokta com'a girerek bu ikisinden birini e, onaylayabilirsiniz. Şimdi Ve biz... hattımızda gripin mi var? Evet. Şimdi hattımızda. Yani şey vardı ya böyle eski eskiden radyolarda. Yavdu, Merhaba, biz gripin. <gülüyor> Hepsi yarada söyler öyle ya, dört kişi. <gülüyor> Yok. Şimdi hatta e, Gripin'den Birol var. Gripin'in solisti. Önce bir Birol'la e, bir telefon bağlantımızı kuralım. Birol iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi, hatırlar, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bir kere hep size ekvatorda mı söylersiniz e, yoksa e, kutuplarda mı söylersiniz dendiğinde ne hissettiğinizi çok merak ediyorum açıkçası öncelikle bu anda bir panik olduk. Eyvah ee, dedik. Bir maceraya gidiyoruz. Ne olacak bu işin sonu? Kutuplar zaten el kitiliyor yani. ama işin bir tarafı genç Türk bizimle beraber oraya girecek olması. Ee, bunu duyduk. Ee, bir maceraya atılacak. Hatta bu, bütün bu macerayı eee yerlerimizde, dinleyenlerimizde de da Neler yaptığımızı da paylaşacağız. Ama tabii ilk önce genç müşterilerin bizim nereye gideceğimizi, nereye söyleyeceğimizi seçmemeye gerekiyor bu. bu edip, da. Evet. Da. Şimdi be, benim anladığım kadarıyla siz kutuptan korkuyorsunuz. Öyle anlaşılıyor. Yani kutup çıkmasında Vallahi bir... <gülüyor> <gülüyor> yani kutuptan yana bir endişe var. Ben onu hissettim. Bu neden hani bizim böyle halk arasında hep kullandığımız böyle bir işte Bedevi ve kutup ayısı ikilemi ya da e, kutuplarda soğuk soğuk ve benzeri bir durum acaba? Bundan dolayı mı bir çekince var? Soğuktan dolayı mı çekmiyorsunuz? Nedir? Var ama ondan takış Öbür tarafta da yaydeler var. Yani kurtuluş yok diyor ya. <gülüyor> yok atasözünden kurtuluş yok. Ee, o yüzden artık genç yükselenlerin imzatına kaldık. Evet. <gülüyor> Vallahi hocam ben e, tam tarihini bilmiyorum ama Eğer tarih uygun olursa hakikaten e, Yani kutup için söz vermiyorum ama Ekvador'a gelme <gülüyor> Gelip e, o, <gülüyor> o deneyimi sizin de orada paylaşmayı Hakikaten çok isterim yani e, Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için Tüm ekip arkadaşlarınıza da çok selamlar Sonucu da büyük heyecanla Daha bekliyoruz mısın? Biz de bekliyoruz. Her yerine evet. çok selamlar. Güzel sözler için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ, olun, sağ olun. Evet e, gripinden bir olla e, konuştuk ve gerçekten de çok enteresan bir oylama şu anda devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, bumu bumu.com'a giriyorsunuz. Ve gripin e, ekvatorda yerlilerle mi şarkı söylesin, kutuplarda eski molarla mı şarkı söylesin? <gülüyor> Oynaması e, devam ediyor ve e, ben kendi tercihimi söylüyorum bu durumda. E, kutuplar <gülüyor> Sen kutuplarda mı istiyorsun? Ben kutupları seçerim hocam. Yani, e, yani ben o, ben öyle oylarım. Yani gripini kutuplarda şarkı söylerken e, duymak ve görmek istediğim için bu. İnsanların da içini ısınırım. Evet. Heh. Öyle düşünelim yani. Biraz da şey tabii küresel ısınmaya dikkat çekmek... <gülüyor> Aslında şaka değil doğru yani. Yani doğru, öyle bir durum doğru, da var. Doğru. Mesela oraya gittiklerinde doğru. hakikaten küresel ısınmadan dolayı kutuplarda durumun ne olduğunu öğrenirler ve e, kendilerini dinleyenlere sevenlerine anlatırlar falan diye e, doğru, söylüyorum doğru, doğru, yani doğru. o açıdan. Ve gerçekten tarihini bilmiyorum e, ama belki de biz de e, gidebiliriz Murat Seymen. Bizim case oraya kadar gider değil mi bir sorun olmaz. Ama yalnız kutuplarda şöyle bir sorun var e, Seymen orada kendi kendine kuruyamayabilirsin. Okta <gülüyor> <gülüyor> çıkarsan donursun sana <gülüyor> <gülüyor> Biz de ondan sonra senin kolubun ne yapacağız yani değil mi? <gülüyor> Kolubu olup yere kaldırmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> o da doğru ee, bir ara verelim bir reklam arası reklamları demet ardından yeniden burada olacağız 25-36 kısa mesaj attığımızın numarası bakalım 1 Nisan'da siz nasıl bir şaka yaptınız ya da size nasıl bir şaka yaptılar ya da etrafınızda şahit oldunuz mu bir organize şakaya bunu bizimle paylaşmanızı istiyoruz isterseniz Twitter'dan da yazabilirsiniz Nihat Sırdar ya da Alem Sivrisinek yazarak bize ulaşabilirsiniz reklamlardan sonra Kuzey Kıbrıs Sürk Cumhuriyeti'nden canlı yayında yeniden birlikteyiz Sinek devam ediyor. Ediyor. Sevgili dinleyiciler Fiyat Doblo'nun sunduğu Nihat'la Sivrisinek ve Cuma gününün akşamı 1 Nisan Cuma gününün akşamında devam ediyoruz yayınımıza Kıbrıs'tan Gir Neden canlı yayında devam ediyoruz programımıza 1 Nisan'la ilgili e, konuşuyoruz e, ve 1 Nisan şakalarıyla ilgili tabi doğal olarak konuşuyoruz evet. yine bir büyüğümüz geçiyor e, Sabiha Gökçen'e anlaşılan Sabiha Gökçen'e iniyor anlaşılan yoldaki bütün üst geçitlerde polis var e, neden bu kadar korku Yoksa bizde ileri demokrasi yok mu diye sormuş İnci. Şaka şaka. Ee, bir Nisan şakası yapmış kendisi bize. Sağ olsun gerçekten de başka bir ülkede yaşıyormuş gibi adeta. Bir mesaj atmış değil mi? Sanki öyle olmuş. Evet ya, şaka yapmış yani. Öyle. öyle olmuş öyle olmuş. Ee, alacak davamız devam eden eski ortağımı arayıp davadan vazgeçme dilekçesi verip kendisini affettiğimi söyledim. Çok teşekkür etti. Sonra şakayı ve söke söke alacağımı söyledim. Başka şaka yapacak kişi bulamadım mı deyip küfür etti ve kapattı diyor. Ama sen de maşallah nasıl bir şaka ya? Ankara'dan Ali göndermiş. Ama güzel şakaymış bu orijinal yani. Hiç unutmam ben her bir Nisan'da hatırlarım. Ortaokulda red Kit diye bir hocamız vardı. ...sınıf defterini... Yani, Red Kit diye bir hocalarım varmış. Hocalarına öyle bir lakap <gülüyor> takmışlar <gülüyor> demek ki Red Kit diye yani. Bizim de vardı öyle hocalarımız tuhaf lakabı olan. Neyse Red Kit diye bir hocamız vardı. Ve e, vardı sınıf defterini sakladık. 1 Nisan'da aradı bulamadı. 1 Nisan dedik gülümseyerek... Ben böyle şakalardan hoşlanmam dedi. Kızlara cetvel erkeklere tokat e, sınıfı sıra dayağına çekmişti. Ne diyorsun ya? 1 Nisan sabahı sınıfın yarısından fazlası ağlıyordu. Ortaokulda hem de bu. Ve şaka değildi. Bugün öğrencilerime anlattım bunu e, ve bana o yüzden şaka yapmadılar diyor e, bir dinleyicimiz. Vay be. Ya. Biraz şey olmuş yani. Ama zamanında sıra ya da şakaya. ya. Ha işte yani. Geçen yıl 1 Nisan'da hazırlık sınıfındayken sınıftaki sandalye ve sıraları ters çevirdik. Bak sandalye ve sıraları ters çevirdik Her şeyi ters çeviriyorlar. Tahtaya doğru değil. Diğer tarafa doğru bakıyor ha, yani. Ha sırtı dönüyor. Heh. Tahta arkamızda kaldı. Matematikçi gülecek falan sandık. Hani 1 Nisan ya. Ee, ama hiç öyle olmadı. Dersi arkamız dönük yaptık. Tahtayı görmek için boynumuz tutuldu. Bugün geldi, boynun nasıl ağrıyor mu diye sordu. Gülmekle ağlamak arasında kaldım diyor. Ee, Burak Orhan Gönter. Yani hoca gelmiş, dersini normal yapmış tahta, öyle mi? <gülüyor> yapmış. Ha niye döndünüz ama... çocuklar, dönsenize falan yok. Yok yok, öyle oturacaksınız. O tarafa doğru bakın ama ben tahtaya yazıyorum demiş. <gülüyor> Hak etmişler. Hak <Abi> etmişler. Evet. <gülüyor> Arkadaşımın dayısı bak sene 1990 cep telefonu falan yok da ortada. Arkadaşımın dayısı İngiltere'den telefon açıp bir arkadaşının e, yarın İstanbul'a geleceğini onu karşılamasını e, istiyor. E, tabi bunlar da ellerinde tabelayla 3 saat havaalanında bekledikten sonra eve gittiklerinde 1 Nisan olduğunu öğreniyorlar. Yüzlerini düşünün diyor. Yalçın Yılmaz güzelmiş bu da. O zaman tabi yani. Şirket arabalarımız kiralık, satın alma müdürümün e, yedek anahtarını firmadan istedim. Sabah kahvaltısında buluştuk, daha sonra arabayı arka sokağa çektim. Kahvaltı sonrası ofise döndüm, biraz arasın arayıp söyleyecektim ama bir baktım polisle ofise geldi. Polisle. Şaka yaptığımızı anlatırken e, polisi meşgul ettik diye karakolluk oluyorduk aslında diyor. <gülüyor> Barış göndermiş İstanbul'da. Ama başına evet meşgul etmekten nasıl yani karakolluk? Yani. Bir yıl önce 1 Nisan'da Ankara'dan İstanbul'a gidecekken uçakta bomba var diye ihbar yapan arkadaşımı hapishanede ziyarete gittik. <gülüyor> af çıktı. Ee, af çıktı dedik şakayı yedikten sonra 1 Nisan şakası olduğunu söyledik ama hapse girmedik bu sefer diyor. Af çıktı demişler. Evet. Arkadaşları e, şaka olsun diye bomba ihbarı yapmış uçağa. Bunun üzerine hapse girmiş. Abi Doğru mudur bilmiyorum yani Ankara'dan Serdar Yardım göndermiş. Şarkı olsun bile yapışa girer ofşa Yani hapsederken alırlar yani. Bu arada Altunizade çıkışına gelmeden Acı Badem civarında emniyet şeridinden giden bir öküze e, hareket yapan Şahin kendini emniyet şeridine atayım derken bodozlama girdi. Emniyet şeridindeki Pasat'ın sol tarafı komple gitti. O olsun ikisine de beter olsunlar diyor Çamlıca'dan Engin göndermiş. Maşallah. <gülüyor> Bu emniyet şeridinden e, mesela ben hep söylüyorum yani emniyet şeridinden gidenler diğer insanların hayatlarına kastediyorlar diye ya. Çünkü niye ben bunu şunu düşünerek söylüyorum. E, o emniyet şeridi örneğin ileride bir kaza olsa o kaza yerine gidecek ambulansın kullanacağı şerittir değil mi? Kurtarma Tabii ekibinin ki, kullanacağı şerittir. Sen eğer o yolu yol tıkandı durdu diye emniyet şeridinden gidip tıkarsan arkadan gelen itfaiyeydi ambulanstı gidemez. Ama işte kaza yokken gidebilir yani bir sorun yok ya. he. Ya da ne olur? Diyelim ki gidiyorsun yolda ve lastiğin patladı değil mi? Ne yapacaksın? O emniyet şeridine çekeceksin. Evet. Ve orada lastiğini değiştireceksin. Bir adı da arıza şerididir ya onun. Çünkü yolun ortasında kalamazsın. Mutlaka yolun kenarına çekmen tabii, tabii. lazım. Ama arkadan gelen bir öküz. E, emniyet böyle sağ sol makas falan yaparken en sağa geçip emniyet şeridinden giderse ve seni son anda görürsen ne olacak? Kaza. Kaza olacak. Daha geçen hafta. Ya geçen hafta ya da ondan önceki hafta Tem'de tam o e, şey konukları Avrupa konuklarının önünde Arabasının lastiğini değiştiren iki kişiyi Böyle bir öküz öldürdü işte Öldürdü, öldürdü aynen öyle ve kaçtı biliyor musun Yakalanamadı mı? Yakalandı sonra ha, Ama ya. kaçtı yani dursa e, Alıp hastaneye götürse Belki o insanlar yaşayacaktı ve kaçtı Durmadı kaçtı ama, ama işte, işte bile yani. Aynen öyle Aynasından camından falan ama e, şey yaptılar Yakaladılar tespit ettiler yani ee, eşim öğretmen Kızım öğrenci Sabah kahvaltıda yurt genelinde yayılan Radyasyon bulutları yüzünden bütün okullar Tatil edilmiş televizyonda Altyazı geçti dedim İkisi de afalladı kaldı Sevinsinler mi üzülsünler mi bilemediler <gülüyor> Bu şey mi radyasyon var ama Sadece okullar tatil ediyor <gülüyor> Aynen öyle ama ben e, Surat ifadelerinden çok keyif aldım Nisan 1 deyince olanlar oldu tabii diyor <Gülüyor> bu çok zekice güzel bence bir mesaj. Hatta bu mesajı gönderen dinleyicimize biz armağan edelim değil mi? Gidiş dönüş bir uçak bileti Onur Eyvdan Kıbrıs'a. Edelim, edelim. edelim ama e, bu dinleyicimiz tabi buraya ismini yazmamış. Telefon numarası mevcut. Bize lütfen ismini de yazsın. Ben numarayla Aç kar Açığa kestiririz biletini. E, yok açığa kestirmeyiz. Adının soyadını yazıp gönderirse. <gülüyor> ben burada numarayla eşleştirip e, kendisinin ismine e, Onur evden biletinin ona ulaşmasını da sağlarım aynı zamanda. Ee, bakalım hemen diğer Bak, İlkokulda öğretmenlik yapıyor evet. İngilizce öğretmeni evet. Gitmiş öğrencilerine demiş ki Çocuklar ben gidiyorum artık bu okulda değilim demiş öğrencilerine... Çocukların hepsi ağlamış Ne diyorsun sen ya Ya sevtak yapılacak şey mi bu ya <gülüyor> Gerçi öğrenciler neler yapıyorlar Öğretmenin öyle bir şey ha, yapması yani aslında bence Çocukların duyguları Çocuklarızı Ahmet Şık'ın kitabını indirip okumam için gönderen kardeşime Rezan ne yaptın ben Doğan grubundayım polisler burada iyi bir avukat bulun dedim. <gülüyor> Nisan 1 yapmak için o da bana e, telefon açtı Nisan 1 diye bağırdım adamın biri ben Mahmut Gayrettepe polis karakolu kardeşiniz propaganda yaptığı için bunu da döküman olarak dağıttığı için misafirimiz bir yakına gelebilir mi dedi. Nisan 1'in kralını Rezzen bana yaptı çünkü ben Gayrettepe'ye gittim diyor. Ha gittin mi? Tabii şakaymış o başka birisi arıyormuş. Oğlum ben bir şey diyeceğim ya doğru demek ki bu iki üç gün içerisinde böyle bir şaka olsa. Tabii tabii. Peki bu gerçek olsa mesela? Gerçek olursa da. gerçekten arıyorlar de... mesela. E, gerçek. Şöyle hadilen bir nişan şey. bize <gülüyor> olur mu yani? iş arkadaşım Ali abinin telefonunu kendi numarama e, Vodafone diye kaydedip ödenmemiş 450 liralık borcu olduğunu hemen ödemezse icra yoluyla alınacağını anlatan bir mesaj attım resmen mesaj gidince rengi attı müşteri hizmetlerini ararken şakalan şaka diye tekrar mesaj attım <gülüyor> <gülüyor> ve gelen mesaj şöyle geliyor bak Üste kimden geldi Vodafone altta şey yazıyor şakalan şaka şakalan şaka ama ne diyor operatör yani <gülüyor> Tabii, bir de böyle düşün yani <gülüyor> sıcak falan diyor Turizm ve taşıma firmasında şoförüm. Bu sabah bir firmanın üst düzey yöneticilerini Bursa'dan ee, bursadan İstanbul Atatürk Havalimanı'na sabah 7.30'da alacaktım. Saat 7.20'de idare ve sevk amirimi arayıp kullandığım aracı trafik polisinin bağlayacağını söyledim. Fakat bu arada ben transferi gerçekleştireceğim noktaya vardım. Bu arada bizim idare amirinin eli ayağı birbirine girdi. Telefonda ağlayacaktı neredeyse diyor. Bursa'dan Gökhan. Maşallah ya. Fena değil yani. Ee, sabah arabamı park edip iş yerime çıktım Saat 11'de arkadaşım hararetle Koş çabuk arabanın kapısını açık unutmuşsun Arabanın içinde yabancı biri var dedi Hemen dışarı fırladım Arabanın yerinde olmadığını gördüm Aklım gitti Arkadaşım koşarak nisan bir diye bağırdı Ben de nasıl nisan bir lan araba yok dedim <gülüyor> Vallahi şimdi buradaydı dedi Meğer o arada trafik benim arabayı çekmiş Abi nasıl denklenmiş ya? <gülüyor> Tesadüme var. Bir de arkadan koşarak geliyor Nisan bir. 1... ne Nissan 1... 1... Araba yok <gülüyor> Bu bu. Bu hakikaten fenaymiş yani. Bir ara verelim bir reklam arası. Evet. Reklamların hemen ardından yeniden buradayız. 25 36 kısa mesaj attığımızın numarası. Yeni Dolunun sunduğu Nihatla Sivrisinek. reklamlardan sonra da de... Yeni Dolunun sunduğu Nihatla Sivrisinek. devam ediyor. Oh, oh, oh, oh, Ediyor. Sevgili dinleyiciler Fiyat Doblo'nun sunduğu Nihat'la Sivrisinek ve Cuma gününün akşamında 1 Nisan Cuma gününün akşamında devam ediyoruz e, yayınımıza. Birazdan e, bitireceğiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yaptığımız son yayın e, olacak bu aynı zamanda. Niye öneriyoruz daha geliriz ya. Hayır başka zaman geliriz yine yayın yaparız ayı da bu e, en azından bu dönem yaptığımız son yayın olacak yani. Kız kardeşim beni aradı. Bir Nisan şakalarına devam ediyoruz. Kız kardeşim beni aradı. Abi ben kaçtım affet dedi ve telefonu kapadı. Ben olayın şokundayken bir başka kadın aradı. Ben kız kardeşinizin görünceziyim. konuşalım demeden gözümü hastanede açtım. Bayılmış yani. Bayılmış. Doktor kardeşini size bir Nisan şakası yapmış. O görümcesim diyen kişi, e, kişi de kardeşimin okuldan arkadaşıymış diyor. Ben eve geldiğimde kız kardeşimi görünce o an anladım şaka olduğunu ama hala daha şoku atlatamadım diyor Hakan. Daha yeni ama oldu. işte bu tür şakalar önemli arkadaş. Ya bir şey olsa kalp krizi bir şey falan yani ne bileyim ya. Yani o kadar hasar yaratabilecek bir e, şey olmasın. Yani öyle bir şaka olmasın tabii yani. E, 1-4-2011 gece saat e, yarım. Kız arkadaşımdan mesaj geliyor. Şu anda evde hırsız var. Mesajı yorganın altından e, atıyorum Çabuk yetiş diyor Ben de 155'i arıyorum 5 ekip arabası 20 polisle beraber eve gidiyoruz <gülüyor> Ve eve girerken Mesaj geliyor Nisan 1 diye <gülüyor> Mesajı alıp evden çıkmam 2 dakika polislere dil döküp geri göndermem 15 dakika kız arkadaşıma söylemek paha biçilemez Sövmek mi? <gülüyor> e tabi biraz kızmış herhalde da bunu gerçekten kendisimi yapmış kendisimi yaşamış yoksa bir yerden mi kopyalamış bilmiyorum. Daha ziyade böyle itiraf konumundan alınmış gibi bir e, şey var tarz var yani. E, bakalım aslında daha çok e, aktaracağımız mesaj e, çok mesaj var. Konuşacağımız çok da şey var ama şuradan ben e, bu gönderilen mesajlardan bir tanesine daha e, bir uçak bileti armağan edeceğim. Onu da e, kime armağan edelim kime armağan edelim hemen şuna bir bakıyorum. Ee, yok, size veremem ya buradaki arkadaşlardan isteyenler var ama. Lan siz zaten Kıbrıs'tasınız ya, ya. ya. Siz zaten Kıbrıs'tasınız. Ayrıca bu para fazla bana ödediğiniz, zaten Onur Air 69 liraya uçuyor hocam Kıbrıs'a. 69 liradan başlayan fiyatlarla. Sen o her parayla gidiyorsun, dönüyorsun. Evet, yani baya. Aslında fena fikir değilmiş, ver. <gülüyor> biraz biraz geç oldu ama Yalçın Yılmaz'a armağan edelim az önce gönder e, mesaj gönderenlerden biri e, bir dinleyicimiz Yalçın Yılmaz'a armağan edelim biz o zaman e, bir diğer Kıbrıs'a gidiş dönüş uçak biletini yine e, Onur Havayollarından Onur Eğri'den kendisine de bu bileti verdikten sonra artık programımızın sonuna geliyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi evet, diliyoruz. Evet güzel olur hafta sonunuz. Pazartesi günü yeni haftaya birlikte başlamak üzere tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Güle güle Yeni Doblo, Nihat da sivrisineği sundu.